Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programına hoş geldiniz diyelim. Bugün bir konuğumuz var, Aynur Hanım'ın kızı. Hatta bizlerin de kızları avukat Deniz Yazgan. Neredeyse Deniz Tuncel Yazgan diyecektim ama Deniz Yazgan. O bize eşlik edecek bugün. Çünkü hem avukat olarak onu çok ilgilendiren bir konu hem de bize Bob Dylan'ın şarkılarından yargıçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarını etkileyen Bob Dylan'ın şarkılarından bize anlatacakları var onu da dinleyeceğiz bugün aslında Ahmet Altan'la ilgili hem ayım kararını hem de yargıtayın buna uyarak verdiği tahliye kararını konuşacağız çünkü daha öncel yargıtaya gitmiş ve yargıtaydan Altan karar bozulmuştu ve Mahkeme, ilk mahkeme 26. Ağır ceza mahkemesi verdiği cezaya rağmen e, tahliye kararı da vermişti. Ancak e, işte son e, dönemlerin ünlü ceza muhakemesi kanunu değişikliklerinden biriyle e, tahliye kararına dava devam ederken veya hüküm verildikten sonra verilen tahliye kararına savcının itiraz hakkı e, düzenlemesi getirildiği için itiraz üzerine tutuklanmıştı. Ahmet Altan. Oysa bu davada Ahmet Altanlı birlikte e, Mehmet Altan, Nazlı olacak ve Samanyolu TV'den bir programcı Zaman Gazetesi'nden bazı e, görevliler işte reklam müdürleri de yargılanmıştı. E, evet bu, bu ilk davada hatta şunu da hatırlatayım. İlk davada e, sanıkların hemen hemen tümü hakkında ee, bir sanık hariç e, anayasal düzeni bozmak e, suçlamasıyla e, 309. maddeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmişti. Bu karar temiz edildi. yani Bütün sanık e, müdafileri tarafından temiz edildi. E, bu arada e, tutuklulukla ilgili anayasa mahkemesine başvurular yapıldı. Arkasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular yapıldı. Önce Mehmet Altan'la ilgili kararlar çıktı ve Mehmet Altan'la ilgili tahliye kararı ve beraat kararı verilmişti. Evet Aydan şimdi e, hem ayım kararı var hem de e, e, yargıtaya ikinci kez giden ve dosyada tutuklu olarak yargılanan Ahmet Altan'la ilgili ee, karar iki defa e, 16. Ceza Dairesi'nde inceleniyor. 16. Ceza Dairesi sanıyorum e, sadece tahliye konusunda bir karar verdi. E, hükmü açıklamadı diyebiliyorum ben. E, yalnız e, dün gece yarısı ben merak ettim hükmün içeriğiyle ilgili başka bir haber var mı diye e, görebildiğim kadarıyla Mahkemenin e, TCK 220 taksimi 7'de öngörülen, ikinci cümlede öngörülen e, örgüt üyeliği suçuna denk gelen yaptırımın uygulanmasından sonra cezanın 3'te 1'ine kadar indirileceğine ilişkin e, takdiri e, sürecin o süreçte yapılan değerlendirmelerin hukuka akıllığına ilişkin bir yargıtay kararı var. Gerekli indirimin yapılmadığından bahisle diye haberleri okudum ama. Tabii Kar sürekli... Kararı görmedik ama değil mi? Bir şey söyleyemiyorum ama anladığım kadarıyla 4 Kasım 2019 tarihinde verilen ikinci karara baktığımızda suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi gibi son derece e, içi boş e, her e, olayda e, kullanılan ama ne anlama geldiği o somut dosyada anlaşılamayan kalıplar kullanıldığı için basma kalıp e, sürüldüğü için yani şunu söylemiş olabilir e, buradaki indirimi niye yapmadığınızı takdir hakkı hakkını niye kullanmadığınızı Sumut e, olaya uyarlayarak deliller ve bireyselleştirilmiş düzeyde delilere dayalı olarak tartışmamışsınız diye bozmuş olabilir. Ben öyle zannediyorum. Çünkü zaten yargıtay burada darbe olamaz. Gazeteciler darbe suçunu işleyemezler prensip olarak. E, hele asli maddi fail olamazlar. Olsa olsa örgüte yardım suçu olabilir. Bu dosyanın özelinde diyerek bozmuştu. Şimdi aynı yargıtay niye örgüte yardımdan ceza verdin der mi? Dese dese cezanın miktarı ya da e, muhakeme kurallarına aykır, aykırılıktan ya da bir başka hesap gibi bir teknik nedenden dolayı bozar diye bekliyorum zannediyorum. E zaten e, yani e, özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası e, davalarda veya soruşturmalarda moda olan ee, önemli maddelerden biri e, Türk Ceza Kanunu 220. maddesinin 7. fıkrasına göre açılan davalar ve bu arada 3713 sayılı yasanın 7. maddesine göre açılan davalar çok modaydı. 3713 sayılı yasanın 7. maddesi işte terör propagandası akademisyenlerle ilgili yazarlarla ilgili her yazıyla ilgili hemen hemen e, bu davalar açıldı ve bir de Örgüt üyesi olmamakla beraber örgütün hiyerarşik yapısı içinde olmamakla beraber örgüte yardım e, etme suçlamasıyla açılan davalar vardı. Bu da 220. maddenin 7. fıkhası. Ama a, tabii ki asıl vahim olan şey hem Yargıtay'ın 16. ceza dairesinin ilk bozmasında olduğu gibi hem de e, ikinci bozma nasıl olacak e, tam detaylarını bilmiyorum ama e, cezanın e, ağırlaştırılmış meyber hapisten yani anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan e, böyle bir örgüt üyesi olmamakla beraber örgütte yardım şeklinde nitelendirilerek değiştirilmesi e, çok enteresan çünkü buradaki savcılarda savcı yargıtaydaki savcılarda savcı buradaki mahkemelerdeki karar veren hakimler de hakim yargıtaydaki hakimlerde hakim Hatta buradaki hakimlerin birçoğu oradan daha kıdemli ee, yani bir eylemle ilgili bu kadar birbirinden uç farklı hukuki değerlendirmeler ve hükümler ve sonuçta da tutuklu kalınan süreler ki neredeyse 5 yılı e, buldu e, hakikaten hukuk açısından e, üzüntü verici bir uygulamaya tanıklık ettiğimizi gösteriyor. Bu bakımdan e, verilen tahliye kararına e, sevinmek, bozma kararına e, son gerekçesi ne olursa olsun sevinmek mi veya neyse buna da razıyız demek mi diye içimden e, geçiriyorum. Ama e, sanıyorum e, Yargıtay'ın ilk bozma kararından sonra yani bu olsa olsa ee, örgütünün yer aşık yapısına dahil olmaksızın e, örgüte bilerek isteyerek yardım olarak tavsif edilir denildikten sonra gerilen ceza 10 küsur yıl e, ve e, yani örgüt üyeliğinden daha fazla bir ceza bu e, orada da e, kanundaki düzenleme çerçevesinde indirim yapılması gerekir diyor Burada onu yapılmamış görüp bozduğu kanaatindesiniz sizde de öyle mi Aynur Hanım? Tahmin ediyorum gazete haberlerine itibar ederek sanki içerikten bir haberleri olmuş gibi yazmışlar. Sadece bir tahliye değil de e, her ikisi hem için hem de Ahmet Altan için bir bozma olduğu anlaşılıyor haberlerde. Evet Nazlı Ilıcak'ın avukatının açıklamasından da henüz yargıtay kararının içeriğini bilmediğimiz için Tam bir şey söyleyemeyiz diyor ama e, tabii e, Nazlı Hanım e, ikinci yerel mahkemenin İstanbul'daki 26 ağır ceza mahkemesinin verdiği ikinci yargıtay kararına bozulmasına uyarak verdiği ikinci karardan sonra tahliye olmuştu. Ona itiraz eden olmadı ama e, Ahmet Altan tutukluydu ve verilen e, bu karar somut olarak e, Ahmet Altan'ın hiç olmazsa tutukluluğunun bu aşamada sona ermiş olması sonucunu doğuruyordu. Bu bakımdan da önemli bir şeydi. Evet. Şimdi isterseniz İnsan Hakları Mahkemesi e, neler dedi onlardan bahsedelim ama ondan önce e, Deniz Hanım programımıza bağlandı. Ona bir hoş geldiniz demek istiyorum. Çok e, teşekkür ederim. Programa bağlısınız değil mi Deniz Hanım? Evet duyuyorum ben sizleri. Merhaba, hoş geldiniz. Ben evet. de tekrar hoş geldiniz diyeyim. Evet, yani Bahri Bey e, akrabalık ilişkisinden e, meseleyi konumladı e, ama aslında Deniz Hanım kararları incelediği için ve Yüksek Lisans Programı'nda e, bu konuyu zaten e, çalıştığı için konuyla ilgili. Zaten programımızın e, e, yayınlandığı radyoda da Çetin Ceviz isimli e, bir programda otizm ve toplumsal mücadele yaklaşımı üzerine e, çalışmalar yapıyor. Programı hem hazırlıyor hem sunuyor. Dolayısıyla burada da e, kısa sürede bizim sitemiz üzerine e, kararın orijinalini okuyarak e, özellikle muhalefet şerhinde yer alan e, ilginç, kıymetli farklı e, değerlendirmeyi de bizimle e, paylaşmasını istedik ve kırmadı. Sağ olsun geldi. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi, e, No. Ben, ben bir kere bir kere sadece e, akrabalık ilişkisine bağlamadım Aynur Hanım. Dedim <gülüyor> ki hem Aynur Hanım'ın kızı e, hem avukat ve zaten evet. bu konular kendisini doğrudan ilgilendiriyor dedim. Yani. Tabii tabii teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi efendim e, Ahmet Altan tam 4 yıl 7 ay e, kapatılmış bir vaziyette e, tutuklu olarak zamanını geçirdi. Salı günü insan hakları mahkemesinden e, tutukluluğun hukuki olmadığına ilişkin bu nedenle de kişi e, özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ve e, tutukluluğuna bağlı olarak da ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin bir sonuca varıldı. Tabii çok geç bir karar bu. Pireysel e, başvuruyu hazırlayan avukat Orhan Kemal Cengiz de aynı şeyi söylüyor. Yani niye bu kadar uzun süredildi? Baktığımızda gerçekten de 8 Kasım 2016'da e, başvurduğunu görüyorsunuz e, avukatlarının, e, Ahmet Altın Ahmet Altan 10 Eylül'de gözaltına alınmıştı, 23 Eylül'de tutuklanmıştı. E, i̇tirazı reddedilince 8 Kasım 2016'da Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ama Anayasa Mahkemesi hüküm çıkmadan bu dosyayı ele alıp bir karar vermemişti. Sadece Mehmet Altan'la ilgili bir karar vermişti. Mahkemede Mehmet Altan hakkındaki ihlal kararı yokmuş gibi davranarak onun hakkında da mahkumiyet kararı kılmıştı, vermişti. Ama Ahmet Altan hakkındaki anayasa mahkemesi kararı 3 Mayıs 2019'da çok geç bir zamanda verilmiş bir karardı. Ve ondan sonra da zaten e, bu arada bölge adliye mahkemesindeki inceleme bitmişti ve teminize gidilmişti. Az önce sizin de özetlediğiniz gibi 5 Temmuz 2019 tarihinde ilk kez yargıta bir karar verdi. Bir kere burada e, yapılan bireysel başvurulara karşın ve savunmaların çok açık ve net olmasına karşın hem Anayasa Mahkemesi'nin hem daha sonradan e, sürece dahil olan İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, işlemlerindeki yavaşlığa dikkat çekmek lazım. Kişi tam 4 yıl 7 ay tutuklu kaldıktan sonra deniyor ki sizin tutukluluğunuz hukuka aykırıdır. Dolayısıyla bu tutukluluk caydırıcı etki yaratmıştır. Hem basın üzerinde hem toplum üzerinde bir otosansür uygulanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla sizin ifade özgürlüğünüz de ihlal olmuştur. Ayrıca sizin tazminat almanızla ilgili hakkınız da zaten işleyen bir ile güvence altına alınmamış Türkiye'de normları böyle olsa bile diyen bir kararla karşı karşıyayız. Bu kararın tabii birden fazla özelliği var. Ahmet Altan'ın bugün sevdikleriyle evinde olması kendisi için iyi bir şey ama acaba bu dört buçuk yılın bedeli ödenecek tazminatla karşılanabilir mi? Zararı telafi edilebilir mi? Uğradığı maddi zararlar ve manevi zararlar yaşadığı üzüntü bu ataylı bir tartışma. İnşallah bunu bir başka programda bütün genel uygulama düzeyinde konuşuruz ama hepimiz biliyoruz ki Bireysel başvuru yolunda verilen kararlar sadece subjektif etkiye sahip değil. Yani sadece bireysel başvuruda bulunan kişiye yönelik kişisel bir sonuç doğurmuyor. E, bu iştahatlardan üreyen standartlar var. Bu standartlar benzer olaylarda temel ilkeymiş gibi uygulanabiliyor ve yargıtay da e, bakınız hem Mehmet Atan kararında hem Kalcıgürsel kararında hem Şernapay kararında diyor ki hem insan hakları mahkemesinin hem de anayasa mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Orada yapılan delil değerlendirmeleri bertaraf edilmeden de ilk derece mahkemelerinin başka bir karar vermesi anayasaya aykırı düşecektir. Bu çok önemli. Şimdi aynı durum Ahmet Altan için de geçerli. Ahmet Altan hakkında verilen bu ihlal kararından sonra Yargıtay'da bozduğuna göre ilk derece mahkemesinin yapacağı delil değerlendirmesi ve hukuki niteleme Büyük önem taşıyor ve sadece Ahmet Altan için değil aynı durumda benzer durumda olan bütün ifade özgürlüğünü kullanan kişiler bakımından da bu kararın etkisinin e, uygulamayı e, nasıl yönlendireceğini nasıl bir etki yaratacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi e, burada siz az önce söylediniz e, örgüte yardımla aynı cezayı e, aldı Ahmet Altan hatta daha yüksek bir ceza aldı diye. Ee, bunun e, tabii nedeni kanundan kaynaklanıyor. Ee, siz de söylediniz, e, örgüte yardım suçu için yaptırımı kanun belirlememiş. Demiş ki bir kişinin örgüte üye olmadığını saptırdığınızda ama yaptığı eylemlerle örgütün amacına hizmet ettiği kanaatine vardığınızda ona vereceğiniz ceza Örgüt üyeliği suçunun cezası gibi olmalıdır. Yani örgüt üyesi gibi cezalandırılmalıdır. Ama mahkemeye bir takdir hakkı tanıyorum yasa koyucu olarak. Eğer e, kişi hak ediyorsa suçun işleniş biçimi dikkate alınarak cezası 3'te 1'e kadar indirilebilir deniyor. Şimdi e, siz de söylediniz 314.2 dediğimiz e, normda düzenlenen örgüt üyeliği suçunun cezası 5 yıl ile 10 yıl arasında. Yani mahkeme ne yapabilirdi? Ahmet Altın hakkında 5 yıl bir ceza verebilirdi ve hesabı ona göre yapabilirdi. 5 yıl 60 ay ediyor. Ee, bu 60 ayı 3'te 1'e kadar indirip 20 ay yapabilirdi. Suç terör suçu olduğu için de 30 aya çıkarabilirdi. Takdiri indirim nedenlerini kullanıp 6'da bir indirip toplamda 25 ay, 1 yıl 13 ay yani 2 yıl 1 aylık bir hapis cezasına e, varabilirdi. Ama e, mahkeme bunu yapmadı. Mahkeme 5 e, yıl da vermedi. 5 ila 10 yıl diye belirlenen e, bu temel ceza aralığında 7 yılı seçti. Ortadan bir te, e, rakam belirledi. 7 yıl üzerinden aslında ne yapabilirdi? 1 bölü 3'e kadar indirim yapabilirdi ama bunu yapmadı. 7 yılı e, net olarak belirledi. Sonra terör yasasına göre de bunu 1 2 arttırdı. 10 yıl 6 ay yaptı. 10 yıl 6 ayı da takdiri olarak indirebilir. 8 yıl 9 aya indirebilirdi. Örneğin Nazlılıcak da öyle yaptı. Buna uygulamada iyi hal indirimi deniyor. Nazlılacak hakkında verdiği sonuç ceza. Evet orada da bir 3 indirmedi. Ama 8 yıl 9 ay vardı bir takdiri indirim e, uyguladı. Ama Ahmet Altan'ı iyi halde bulmadı, huysuz buldu. Onun cezasını 10 yıl 6 ay olarak belirledi. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim benim bir nokta var. O da aynı davada gazete çalışanları e, hakkında verilen başka cezalar. Yine e, davada birleşen bir başka gazetecinin televizyon konuşmaları hakkında verilen ceza. Mesela e, o e, gazeteci hakkında örgüt üyeliğinden 12 yıl ceza verildi. Gazete çalışanları hakkında ise 10 yıl 15 ay ceza verildi. Yani baktığınızda örgüte yardımdan verilen Ahmet Altın'a ceza 10 yıl 6 ay ama üyelikten verilen ceza en fazla 12 yıl yani en fazla üyelerle ceza yardım edenler arasında sadece bir buçuk bir farklılık olduğunu görüyoruz. Şimdi burada mahkemenin neyi ortaya koyması gerekiyordu? Niye örgüt iyiliğine denk bir ceza verdiğini ve niye indirim yapmadığını açıklaması gerekiyordu ama e, mahkeme bunu yapmadı anladığımız kadarıyla da Yargıtay burada bir gerekçesizlik e, olduğundan dolayı e, bir bozma verdi şimdi birinci sıkıntı bu örgüt üyesi olmadığınızı belirleyen mahkeme size örgüt üyesi misiniz gibi ceza veriyor üstelik de takdir hakkını gerekçesiz bir şekilde uygulamıyor ama bir başka sıkıntı daha var bu davada biliyoruz yardım eylemini bizim kanunumuz belirlememiş Yardım maddi mi olur, manevi mi olur? Öğreti ve iştahatlarda bunu tartışıyoruz. İşte yardım örgütün üyesine mi olur, üyesine mi olur, yoksa örgütte yönelik mi olmalıdır, örgütün hangi amacına denk gelmelidir? Bunların hep tartışıldığı bir ülkede yaşıyoruz ama iki noktaya dikkat çekip daha fazla zamanı almadan sözü deniz vermek istiyorum. Bize muhalefet şahlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü <gülüyor> İmret kararı var Türkiye hakkında. 2018'in sanırım 10 yapısında verilen bir karar. İhmal kararında İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki burada bir öngörülemezlik var. Yardım eylemi belli olmadığı gibi kanunilik ilkesi bakımından, suçun tipikliği bakımından, suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği bir belirsizlik, muallaklık olduğu gibi zaten yaptırımda Örgüt üyeliğine denk olarak belirlendiği için ve indirim hakimin takdirine bırakıldığı için e, yargıtayın da uygulamasına baktığımızda, e, örgüt üyeliğinden verilen bir ceza oluyor. Burada e, bunun yeniden düzenlenmesi gerekir dedi. Hatırlayın bu konuda Komisyonun kararları var ve Dennis Hanımın e, bu rapor raporları uzun raporları çevirdiğini de biliyoruz. Ördekize önemli bir dergide yayınlandı da. Fenedik Komisyonu da şuna dikkat çekiyor, eğer siz bir kişinin örgüt üyesi olduğu sonucuna varacaksanız, e, yargıtayın yıllardan beri yerleşmiş, kökleşmiş iştahatlarıyla belirlediği standartları var, kriterleri var. Nedir o? Eylemlerdeki süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik, örgüte amade olma, kendini örgütün iradesine, Vakfetme, örgütün ağzının içine bakma, örgüt ne derse onu yapma, örgütün hiyerarşisi içine girme, tereddütsüz, tartışmasız örgütün verdiği emirleri yerine getirme. Bu kriterleri tek tek yargıç kararında ortaya koymak zorunda, gerekçe yazmak zorunda. Ama örgüte yardım olduğunda, örgüte yardımın ne olduğu bile belirlediğim, bu kriterleri kullanması, uygulaması ve ispat etmesi bile gerekmeyebiliyor. Uygulama bunun örnekleriyle dolu ama örgüt üyeliğiyle denk bir ceza veriyor. İşte bu haksızlık e, Venedik raporlarında, komisinin raporlarında da dikkate sunulmuştu ve değişim önerisinde bulunulmuştu. Şimdi tabii öyle olmadı. E, örgüt üyeliğine denk hatta uygulamaya baktığımızda 5 yılda alabilecektir. Örgüt evinden çok daha yüksek bir ceza da alabilen kalmış olan ve bunu fiilen kapatılarak çekmiş olan bir kişi var karşımda. Şimdi insan hakları mahkemesi ne dedi makul şüphe yok dedi Cumhurbaşkanı eleştirmek e, yüklenen suçların işlendiği anlamına gelmiyor e, ben Türk yargıçlarının uygulamasının mantığını anlayamıyorum dedi önemli bir eleştiri getirdi e, bu hak ihlal olduğu için de kişi tutuklu kaldığı için de ifade özgürlüğünü kullanamadı dolayısıyla bari özgürlüğü de ihlal oldu dedi ve iki, bu, bu kararlarda muhalefet var. Şimdi Deniz onu anlatması isimham edeceğim. Hutsal yargıcımız bu iki noktada karara muhalefet etmiş. Ee, ama iki noktada oy birliği var kararda. O da nedir? Ee, 5-4 ve 5-5 ile ilgili insan hakları mahkelesine yani e, deniyor ki 5-5 bakımından e, haksız olarak tutuklanan kişiler bakımından uygulanabilirliği olan etkili bir Mekanizma yok. Beş dört bakımından da yine Deniz Hanım zaten biraz sonra muhalefet şerhlerini anlayacak. Bir de getirecektir. Ee, ama ben de kısaca değinmek istiyorum iki cümleyle. Efendim şöyle olmuştu. Soruşturma evresinde o KHK'larından dolayı e, tutuklu kişilerin bu suçlardan dolayı suçlanan kişilerin avukatlarıyla görüşmesine sınır getirilmişti. O haftada bir kere bir saat ve yanlarında bir gardiyan e, olması koşuluyla ve konuşmalar kaydedilerek ve e, alınıp verilen e, belgelerin de e, önden incelenmesi, içerik denetiminin yapılması gündeme gelmişti. Bu 367 sayılı KHK ile yapılıyordu. Sonra bu kanunlaştı fakat bir e, KHK daha çıktı 3 Ekim 2016'da ve e, 676 sayılı KHK. Bu KHK'nın özelliği şudur, kanunu değiştirdi. İnfaz kanununun pardon 59 maddesini değiştirdi ve dedi ki mahkumların avukatları ile olan görüşmelerinde de aynı kurallar uygulanır fakat orada ileri gitti tutuklular için de mahkum olmuş ama sonradan başka bir davadan tutuklu olan kişiler hakkında da yine hakim kararıyla bu sefer olmak koşuluyla belge tatilleri ve görüşmeler bir gardiyanın eşliği ile ilgili sınırlamalar getirilir demişti şimdi ee, 11 Nisan e, 2017'de iddianame bu davada kabul oldu ve bu iddianame ile beraber biliyorsunuz ne oluyor? E, i̇ddianame yazıldı sonra kabul oldu. E, Nisan'ın ortasında iddianameyi mahkeme kabul ettiği anda Türkiye Cumhuriyeti'deki kanunlara göre e, kısıtlama kalkar. soruşturma'nın bütün belgelerini e, avukatların öğrenme hakkı gündeme gelir ama... O hakkı da hemen kullanamadığı insanlar, siz de biliyorsunuz o davayı ayrıntılı. Ve sonrasında da ta esas hakkında mütalaanın verildiği dördüncü büyük oturuma kadar, yani 11 Aralık 2017'ye kadar, 2017 yılının sonuna kadar, yani dava 7 aydır, 8 aydır sürdü, 4 tane oturum dizisi yapıldığı halde avukatlar hala müvekkilleriyle, Haftada bir görüşebilir ve belgeleri de e, tehati edilirken idare tarafından denetlenebilir bir mekanizmaya tabi tutuldular. E, ben veysel okul açıklamalarını hatırlıyorum. Bu konuda bir rapor yazmıştım. Savunma öncesi ilk mahkeme önüne ilk sorgu yani 19 Haziran 2017 ilk savunmalarını iddianameye karşı yapmak için hazırlandıkları süreçte bile tam 25 gün avukatlardan müvekkillerine sundukları savunma alınmış, 25 gün incelemiş ve son anlarda kendilerine verilmiş. Dolayısıyla iletişim tamamıyla denetim altına almıştı. Bu nedenle 5-4'ün ihlal edildiğine karar verdi. Ama sürecin uzun sürmesine hemen karar verilmemesini bir ihlal nedeni olarak değerlendirmedi. Çünkü dedi ki Darbeye teşebbüsten önceki yazı, konuşmalarından e, dolayı ve darbeden hemen sonra, girişimden hemen sonra yapılan bir yargılama o hal nedeniyle de iş yükü ağır. E, o yüzden hemen karar verilememiş olmasını da e, ben makul karşılıyorum dedi ve bir ilginç değerlendirme daha yaptı. Aslında çok daha uzun süre tutuklu kaldığı halde Ahmet Altan e, Anayasa Mahkemesi'nde yapılan bireysel başvurudan saati çalıştırdı. Tüze bireysel başvurudan sonra 15 ay, 800 gün geçtikten sonra 16 Şubat 2018'de mahkumiyet kararı vermişsiniz dedi. Ya yani bu normalde uzun ama o halden dolayı uzun değil demeye getirdik. Muhalefet şahleri var. Şimdi biz zaten ulusal uh, yargıcımızdan bu muhalefetleri duymaya alışırız. Ama bir de bir Litvanyalı yargıç var. O da dedi ki burada 18. maddenin ihlal edildiğine karar verilmeliydi. Şimdi ben bu kadar uzun bir hatırlatma bilgisi sunumundan sonra sözü konuğumuza vermek istiyorum. Deniz Hanım muhalefet şerhlerinde neler olmuş? Neler söylemek istersin? Çok teşekkür ederim sözü bana devrettiğiniz için. Birkaç dakika önce değerli yargıcın programı dinleyeceği haberini aldım mutlulukla. biraz da heyecanla dinleyeceğinin de bilinciyle bir tanıtarak yargıcımıza ardından kararlara geçmek isterim. Eğer şükür İçinde uygunsa en yakın karar olan Ahmet Altan ve Türkiye kararından başlayıp. Ondan sonra şarkı atıfı yaptığı iki kararla yani e, Sabuncu ve Diğerleri ve Türkiye ve Selahattin Demirtaş'ın bir numaralı e, kararıyla. Selahattin Demirtaş ve Türkiye bir kararından söz etmek isterim sizler için de uygunsa. E, Ege B. E, 1961 yılında e, Vilnius e, Litvanya'da doğmuş biri. E, kendisi bir hukuk doktoru ve bundan önceki görevi de e, Litvanya Cumhuriyeti ana Mahkemesi'nin başkanlığı. E, bu dönemde özellikle ana, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de son kararlarına baktığımızda e, kendisinin de e, Ahmet Altan ve Türkiye karşı görüşünde ayrıksı görüşünde belirttiği gibi kararlar bölüp pörcükleşmişken e, okumayı e, keyiflendiren Karşı görüşleriyle uzun zamandır birlikteyiz değer yargıcin. Belki şöyle başlamak gerekir. Zaten sabuncu ve diğerlerinde belirttiği şekilde kendisine kendi karşı görüşünün 26. ve 36. paragraflarına bir atıfla başlıyor değer yargıç ve bu kapsamda. Artık mahkemenin e, ve özellikle Türkiye e, kapsamındaki 18. madde içtihadında sistemi, sinerjiyi ve politikayı düşünmeden değerlendirme yaptığını iddia ediyor. E, bu noktada aslında biraz da hızlıca değerlendirmek gerekirse artık mahkemenin 18. madde değerlendirmesini ve yalnızca 18. madde olmamakla birlikte değerlendirmesinin Otorite dostu ve fakat e, başvuru düşmanı, daha doğrusu unfriendly kelimesini kullanıyor düşmanlıktan ziyade. Otorite dostu olan ve fakat başvurucu dostu olmayan bir tutumda olduğunu beyan ediyor. E, Sabuncu ve diğerleri kararında e, birlikte değerlendirdiği şey, e, aslına bakarsak madde 18'in bir gizli ajanda varlığı kapsamında değerlendirmesi gerektiği. Ancak çok çok güzel bir vaziyette e, benim artık Strasbourg'un tezenesi olarak e, hitap etmeyi sevdiğim değerli Yargıç Küriz e, Madde 18'in konusunun e, gizli ajandanın varlık olmadığı olduğunu Yani yargılama esnasında ya da bir e, hak ve e, hakkın e, ihlali ya da sınırlandırılması kapsamında bu sınırlamanın gizli bir ajandaya tabi olup olmadığı noktasında değerlendirmelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Ama çok çok e, hoş bir cümlesi var bu değerlendirme kapsamında. Diyor ki Küris, e, Yargıç Kürüz ama anlaşılan o ki epey de güzel gizlenmiş bir ajanda söz konusu. Çünkü de var olduğunu belirlemek imkansız halde. Evet. Aslında bu noktada e, bugün dinlediğim değerli meslektaşımız Orhan Kemal Cengiz'in e, Ahval e, YouTube kanalında Türkiye Abroad programında belirttiği düşünceye de benzer bir serzenişin de olduğunu söyleyebiliyoruz. İfade ettiklerine benzer bir görüşün olduğunu söyleyebiliyoruz. 12. paragrafta da tıpkı e, aynı söz ettiği gibi Mehmet Hasan Altan ve Ahmet Üstev Altan başvurularının e, aynı zamanda komünike edildiğini ve fakat bu kararın çıkmasındaki e, yavaşlığa yönelik de ölçülü bir serzeniş olduğunu söylemek e, bence mümkün. E, bu noktada... Bu anlatımından sonra belki de e, Küris'in yaptığı en önemli, en önemli şey e, bize bir liste vermesi, bir tablo göstererek eğer bir e, gizli ajandanın var olmadığını düşünüyorsak ve bu düşüncemizde netsek bu değerlendirmelerde de e, bunu gösterdiğimiz açık. ...gibi bir belirtisi olduğunu görüyoruz. En e, sondan en aşağıya doğru belirtmiş bu listesinde. 10 adet başvurudan söz etmiş ve e, bir kısmı karara bağlanmış başvurulardan söz etmiş. Bu noktada Ahmet Yücel Altan ve Türkiye kararında 5-1'den, 5 beş ve 10. maddeden verilmiş bir ihlal varken 18. maddenin değerlendirme altına alındığı ve fakat ihlalin bulunmadığını Şahin Alpay ve Türkiye başvurusunda yine 5 de 10. maddeden bir ihlal kararına varıldığı ancak 18. maddeye ilişkin ayrıca bir inceleme yapılmaya gerek görülmediğini Atilla Taş'ta da aynı şekilde 5. 1. ve 10. maddelerden ve fakat 18. maddeden ayrıksı bir inceleme yapılması gerekmediğine karar verirken Mehmet, Mehmet Hasan Altan kararında da aynı şekilde, Sabuncu ve Diğerleri kararında da aynı şekilde, Şık ve Türkiye kararında da aynı şekilde bu değerlendirmede bulunmuşken Henüz değerlendirilmeyen kararların da aslında e, kılavuz istemediğine yönelik bir değerlendirmesi var. Ve e, en önemli belirtilerinden bir tanesi de e, Aynur Hanım'ın sevmediği bir kelime olduğunu bilsem de burada bir örüntü ve bir tandans, bir eğilim olduğunu ve bu eğilme ilişkin e, neden farkına e, varılmadığı ilişkin bir değerlendirmesi olduğunu görüyoruz. Hatta e, biz e, mahkememizin fil dişi kulelerinden, mahkememizin e, fil yapılmış koridorlarından e, bu paterni, bu örüntüyü ve eğimi fark etmezken e, bunun ne kadar yararlı olacağına e, yönelik çok da emin olmadığını, daha doğrusu e, bunun çok da hoş bir e, nitelik de olmadığını belirttiğini görüyoruz e, yargıcımızın. Ee, Sabuncu ve diğerleri e, ve Türkiye kararında olduğu üzere e, 18. madde ihlali bulunmuş bir karardan da söz ederek Meravi, Meravişvili ve Gürcistan kararına atıf yaparak da e, Türkiye yönelik madde 18 örüntüsünün ve eğiliminin açıklanamaz olduğunu belirtiyor Sayın Yardımcımız. E, bu noktada yavaş yavaş da zaten şarkılarımıza da bağlanır görüyoruz kendimizi. Ee, önceki kararlarında da e, daha doğrusu önceki kararlarda yazdığı ayrıksı görüşlerde de Sayın Yargıcı'nın e, gerçek ve gerçekliğe yönelik değerlendirmeleri olduğunu görüyoruz. Ancak bu kararda e, tamamen gerçeği e, yorumlamanın e, daha demin söylediğimiz gibi e, otorite dostu olarak yorumlamanın e, artık açıklanamaz bir vaziyette olduğunu söyle, e, söylediğini belirtmek mümkün. E, 20. paragraf çok şahane. Bir vaziyette e, dile dökülmüş durumda. E, Yargıçlar yalnızca hukuka girip değildirler diyor Sayın Yargıç. Bazen müzik dinlerler diye belirtiyor. Ve bazen e, atıf yapılacak değerde gördükleri şarkıların, daha doğrusu e, atfa değer olduğunu düşündükleri şarkıların içtehadın yarattığı gerçeklikten daha gerçek olduğunu belirtirken görüyoruz. Bu noktada eee atıf yaptığı şarkı da bugün çalacağımız Bob Dylan'ın Blooming in the Wind şarkısı. E, ve Sayın Kürsü diyor ki Türkiye'nin madde 18 içtihadının eee temelinde, ortasında Can Evinde belki de e, Blooming in the Wind şarkısının tamamı ve özellikle bir adam kaç kez başını çevirmeli ve sanki görmüyormuş gibi davranmalı sözleri olduğunu belirtiyor. E, sonuna doğru yani kendi ayrıksı görüşü sonlanırken ve e, Saadet Yüksel'e e, sözünü verecekken çok güzel bir vaziyette sonlandırıyor değerli Kürist. Ve diyor ki e, Dilan'ın e, Dilan bu şarkısındaki e, adam, bir adam kaç kez başını çevirmeli derken kastettiğimiz adam yalnızca meçhul, bilinmez bir adam mı? Ben Önce değil, ee, Dino'nun e, sorusu e, eşit olarak kurumlar oluşlara da gidiyor ve bunlara mahkemelerde, yerel uluslararası mahkemelerde dahil diyerek bitirdiğini görüyoruz. Aslına bakarsak savunma e, yerleri ve Türkiye kararından bu yana e, değerli yargıç Püres'in yahu siz neden 18. maddeye ihlale çıkarmamakta bu kadar ciddisine sorusunu e, çok Güzel bir vaziyette, ee, uzun zamandır keyfini çıkaramadığımız ayın kararlarında keyif alacağımız vaziyette yansıttığını söylemek mümkün. Çünkü e, elbette e, hukuka ilişkin e, ve mahkeme içtihadına ilişkin atıfları oldukça yoğun olacak vaziyette. E, gerçekliğe de e, kendisinin de oldukça e, ilişkili olduğu kavram olan gerçek ve gerçeklikle olacaktır. E, ilişkili bir vaziyette ve aslına bakarsak hukukçuların dışında da e, konjonktürel, real politiğin o veya bu şekilde partisi olan insanlar tarafından da takip edilecek bir anlatım benimsediğini söylemek mümkündür diye düşünüyorum. E, belki bu noktada e, tıpkı e, Yargıç Kürüs'ün yaptığı gibi geriye doğru bir bakışla devam etmek mümkün. Çünkü kendisi de e, görüşünde ben bundan önce iki defa daha atıf yapmıştım diyerek e, Sabuncu ve diğerleri ve Türkiye ve Selahattin Demirtaş ve Türkiye bir noğlu karardan e, bir atıf yaptığını, atıf içinde atıf yaptığını görüyoruz aslında. E, genel olarak bu atıflarında da söylemek istediğinin bence e, yaşayan bir e, mekanizma olduğunu iddia eden mahkemenin artık kararlarında e, oldukça e, mekanik bir vaziyette yorumladığını 18 madde ilişkin değerlendirmelerinde e, eskisi. Eski zamanda alışık olmadığımız değerlendirmeler yaptığını ve e, tekrarladığı gibi sistem, sinerji ve politikayı e, görmezden gelerek değerlendirmeler yaptığını görüyoruz. Ahmet Altan ve Türkiye kararındaki görüşünden söz ederken aslında e, özellikle ilk defa e, Ahmet Altan'dan başlayarak söz ettiğimizde tam olarak ne dediğini bu kelimelerle kavramak e, zorlaşabiliyor. Çünkü e, yargıç-kürist atıf yapmayı gerçekten Seven bir yargıç ve e, atıflarında da e, yalnızca terim anlamların değil mecazi anlamların da bulunduğu bir yargıç. Bu noktada Sabuncu ve diğerleri ve Türkiye kararına döndüğümüzde, 10 Kasım 2020 günü verilmiş karara döndüğümüzde e, 26. ve 36. paragraflarının çok çok önemli olduğunu görüyoruz. E, ben değerli e, meslektaşım Ben Amboğlu, Rümeysa Budak, Emre Karaman ve İdil Özcan'ın çevirilerinde e, okudum kararın e, görüşün bu bölümünü daha doğrusu. Ee, çok önemli değerlendirmeler yaptığını görüyoruz Kürist'in tekrar. Ee, sistem, sinerji ve politikadan azade değerlendirmeler yaptığını mahkemenin, çünkü bu kararda da maalesef bir 18. madde ihlaline karar vermemişti e, mahkeme. Ee, i̇ncelemişti Mehmet Hasan Altan'dan ayrıksız olarak ve fakat burada bir ihlalin olmadığına karar vermişti. 26. ve 36. paragraflara döndüğümüzde e, tekrar atıf yaptığı karara dönüyor ve diyor ki Merabishvili ve Gürcistan kararı öncesindeki metodolojinin yani daha demin de adlandırdığımız üzere mekanik olarak e, sürdürülmüş metodolojinin e, bu karara uygulanması yalnızca ve yalnızca kısıtlayıcı ve şekilci bir değerlendirme değil. Aynı zamanda tekrarladığımız üzere sistem, sinerji ve politika gibi kurumların tanımamazlıktan gelen bir değerlendirme olduğunu söylüyor. Bu noktada belki de en önemli değerlendirmenin ve e, bu güzel şarkılara bağlanan değerlendirmelerin şurada e, gizli olduğunu söylemek mümkün. E, davada Cumhuriyet Gazetesi'ni ilgilendiren meselenin... E, ana, e, Sabuncu ve diğerleriyle ilgili çıkmış Anayasa Mahkemesi kararından sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karar yönetik memnuniyetsizlik bildiriminden de geçtiğini, yani e, madde 18'den verilmesi gereken ihlalin bu yoldan geçtiğini de belirtiyor aslına bakarsak. E, ve bunu çok nükteli bir vaziyette yapıyor. Bu memnuniyetsizlik belirtisinin yalnızca ve yalnızca masum bir ifade e, beyanı olduğunu düşünmenin mümkün olmayacağını, mümkün olmaması gerektiğini söylüyor. Ve ta, e, ve tam da burada e, Bob Dylan'ın bir başka şarkısına, e, Subterranean Homestick Blues şarkısına atıf yaparak e, rüzgarın yönünü anlamak için meteoroloji uzmanı olmaya gerek yok sözlerini kullanıyor. E, bu noktada belki şarkının da özgürlüğünü tartışmanın güzel olabileceğini Düşünüyorum çünkü e, Bob Dylan'ın da bu şarkısı, Satrian'ın Homesick Blues şarkısı aslında bakarsak e, Amerika, Birleşik Devletlerindeki sivil hareketin, e, insan hakları hareketinin ve aktivizminin e, mücadele dolu günlerinde yazılmış bir şarkı olduğunu, 1960'lı yıllarda artık özgürlüğe doğru e, bir yürüyüşün e, kitleleştiği dönemde yazılmış bir şarkı olduğunu bilmek belki bu noktada e, nüktesini de artıran bir e, atıftır diye düşünüyorum. Ve belki de e, en önemli değerlendirme e, tekrar meslektaşlarımın e, çevirisinden devam etmek gerekirse... E, Başvurucuların, sabuncu ve diğerlerinin aldığı cezaların cüz'i ve caydırıcılığın ötesinde artık hükümetin işleyişi ve politik konular hakkında gazetecilik yapan herkes için kişisel bir sansüre, otosansüre neden olabileceğini kabul etmiş durumdadır bu karar vermeyerek diyor aslında değerli yargıcımız. Ve çok güzel bir değerlendirme de bulunuyor. Eee ne olmuş? Sonuçta bu da duvardaki başka bir tuğla diyerek Pink Floyd'un efsanevi e, rock operasına bir atı var. Another Brick in the Wall şarkısına, ikinci e, kısmına bir atı olduğunu görüyoruz. E, bu noktada belki e, Another Brick in the Wall'un ne kadar önemli ve aslına bakarsak e, bir rock operası olarak dile getirilişinin e, ne anlama geldiğini belirtmek belki çok e, girişten bir anlatım olur. Fakat birinci e, tuğlanın babası tarafından terk edildiğine inanan, daha doğrusu e, babasının yokluğundaki terk edilmişlikle birinci tuğlayı koyan, ardından öğretmenin e, şeditliğindeki ikinci tuğlayı koyduktan sonra bunun da artık e, tuğlalardan bir tanesi olduğuna yönelik çarpıcı bir değerlendirme yaptığını yorumlayabiliriz diye düşünüyorum ee, Selahattin Demirtaş ve Türkiye kararı nispeten eski bir karar 2003 yılında verilmiş bir kar karar ve hatta olay 2007'de yaşanmış e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2009'da varmış bir olay e, bu noktada belki e, dönemini de yansıttığı için iki yargıcın karşı görüşleri arasındaki farktan da söz etmek gerekebilir diye düşünüyorum e, özellikle Selahattin Demirtaş ve Türkiye'nin birinci e, kararının e, karşı görüşündeki Türkiye'li Yardıkçı'nın e, yazını ile şu dönemdeki Türkiye'li yargıçın Sadet Yüksel'in yazını arasında bir fark olduğunu, hatta, hatta Açık Radyo'nun da e, ana konularından biri olan iklim krizini e, can evinden yaşadığını düşünüyorum. Zira e, iki kararda da yani Sabuncu ve diğerleri ve Türkiye kararında da e, tutumun biraz daha farklılaştığını görmek mümkündür diye yorumluyorum. E, Yargıç Yüksel'in kısmi mutabık görüşünde de e, Ahmet Altan ve Türkiye kararındaki karşı görüşünde de aslında e, iddianameyi İngilizceye çevirme niteliğinde olan belli bazı görüş aktarımlarının olduğunu e, söylemek mümkün. Bu kapsamda e, iki yargıcın farklı yerlerden bizlere seslendiğini belirtmek mümkündür diye düşünüyorum. E, Selahattin Demirtaş'ın birinci kararına dönmek gerekirse e, yargıcımız karşı görüşünün sekizinci paragrafında bir atıf yapmış ve fakat e, döneminin önemli tartışmalarından birini de yansıttığını düşünüyorum e, özellikle kararın kendisinin ve aynı zamanda e, yargıcın, küresin görüşünün e, çok güzel bir girişle çok net bir girişle başladığını söylemek mümkün Eğelim oturalım, doğru konuşalım diyerek başlıyor değerli yargıç küris ee, ve sanırım ilk defa uzun zamandan sonra ilk defa veya bir görselle e, karşı görüşünü nitelendiriyor ve e, tam olarak adını belki yanlış söylerim bir hedef koyuyor. Tam ortaya, kararını tam ortasına e, bu iki üç yuvarlaktan ve e, bir artı işaretinden oluşan e, hareketli aksiyon filmlerinde gördüğümüz e, bir silahın ötesinde görülen bir hedefi koyuyor. Ve bu yazının yani e, Bolo Ekspres gazetesinde yazılmış, IE tarafından yazılmış, Türk işte karşında düşmanın başlıklı yazının e, aslında tam olarak bir hedefi. Ortaya koyduğunu 20 tane insanın ismini belirterek bir hedefe e, belalet ettiğini söylüyor ve çok basit ve hatta ilkel bir vaziyet olduğundan söz ediyor. Yaptığı değerlendirmelerde tıpkı bu hedefi de e, gözlerimizin önüne sürerek bu nefret söylemidir gibi, this is hate speech gibi çok kısa ve aslına bakarsak öz bir değerlendirmeyle türünün en iyisinden bir provokasyon olduğunu söyleyerek e, tıpkı daha deminde söylediğimiz gibi gerçekle ilintili bir değerlendirme yaparak aslında karşı görüşünü şekillendirdiğini görüyoruz. E, çünkü diyor ki e, kendi mahkemesine de yani çalıştığı mahkemeye de bir eleştiriyle anlıyoruz ki mahkemeler gerçeği değil kanıtı delili umursar ve bunu testlere dönüştürür diyerek Osman ve Birleşik Krallık kararından atıfla bir Osman testine atıf yapıyor. Ee, burada belki şunu söylemek mümkün, ee, License to Kill şarkısına atıf yaparak Bob Dylan'ın e, öldürme ruhsatı olarak çevirebileceğimiz şarkısına atıf yaparak ve aynı zamanda gerçeklikle ilgili ve sözle ilgili bir e, İncil atıfı yaparak Yuhanna 1.1'e atıf yaparak ilk önce söz vardı diyerek nefret söyleminin önemini anlattığını görüyoruz. Belki e, License to Kill şarkısından e, atıf yaptığı şarkı e, kısmı da dörtlüğü de belirtmek gerekir. Çünkü bu dörtlüğünde de şu değerlendirme yapıyor Bob Dylan'ın şarkıları için. Bob Dylan'ın şarkıları çoğu zaman birden fazla anlama sahiptir diyor. Polisemantik Bob Dylan'ın şarkıları diyor. Belki biz de e, yargıç küresini değerlendirmeleri için polisemantik değerlendirmeler yapıyor e, diyebiliriz belki de. E, License to Kill şarkısının şu dörtlüğüne atıf yapıyor. Şimdi yok edilmek, e, yok edilmesi için gözü kara, korkmuş ve kafası karışmış ve beyni büyük bir beceriyle yanlış çalışan e, bir adam var karşımızda diyor. Tüm inandığı gözleri ve gözleri Onlara onlara yalan, ona yalan söyler e, gibi bir e, şarkı sözüyle bir değerlendirme yapıyor. Çünkü e, tatsız bir yazı ve tatsız bir e, durum olduğu için belki e, bol Ekspres'teki yazıyı e, uzun bir vaziyette değerlendirmeye gerek olmaz. Ama bizden bir ise sizden beş gibi değerlendirmelerin de bulunduğu bir yazı ve ardından verilmiş ifadelerin olduğunu hatırlayarak e, belki de kürsün anlatımdaki kudretini e, ortaya koymak mümkündür diye düşünüyorum. E, Selahattin Demirtaş kararında çok da e, alışık olmadığımız vaziyette bir tavsiyele de sonlandırdığını görüyor görüyoruz. Çünkü e, İHAS 43 kapsamında bu kararı büyük daireye göndermelerini e, isterim. E, başvurucunun ve başvurucunun temsilcilerinin değerlendirmesiyle sona veriyor, sona erdiriyor değerlendirmesini. Bu noktada aslına bakarsak e, karışık bir vaziyette anlattığım e, kararları ve karar atıflarını e, kronolojik olarak toparlarsak, Selahattin Demirtaş ve Türkiye kararında 23 Haziran 2015, 2013 dedim özür dilerim, e, 23 Haziran 2015 tarihli e, kararının karşı görüşünün 8. paragrafında "License to Kill" şarkısını ee, 10 Kasım 2020 tarihli Sabuncu ve Diğerleri ve Türkiye kararının karşı görüşünün 31. paragrafında Subterranean Homsik Buluşa. Ee, 13 Nisan 2021 günü Ahmet Üçreva Altan ve Türkiye kararının karşı görüşünün 20. paragrafında Blowing'in de şarkısıyla atıflar yaptığını söylemek mümkün. Ee, aynı zamanda şunları söylemek de mümkün diye düşünüyorum. Evet. İHAS 18 kapsamında bir değerlendirme yapmaya direngen bir mahkemeyle karşı karşıya olduğumuz ve tıpkı e, Ahmet Hüsrev ve Türkiye kararındaki karşı görüşünde belirttiği gibi bölük bölçük değerlendirmelerle e, benim artık dikkat dağınıklığı e, üreten e, kararlar demeyi sev, e, sevdiğim değerlendirmelerle karşı karşıyayken e, değerli yargıç krizim değerlendirmelerinin oldukça toplu, e, derli toplu olduğunu söylemek mümkün. Çünkü e, özellikle biz içtihat okuyucularının e, bu on kararı arka arkaya görmesi, e, daha demin söz ettiğim üzere e, sırasıyla beyan ettiği gibi arka arkaya görmesi, e, değerlendirilmemiş kararlar dahil olmakla beraber, örneğin Bulaç ve Türkiye, yüksel, e, Yücel, özür dilerim, Yücel ve Türkiye ve Ilıcak ve Türkiye kararlarında olduğu gibi değerlendirilmemiş, Gazetecilerin e, içinde, gazetecilerin de bulunduğu başvuruların da e, olduğu değerlendirmelerde de aslında bir geleceğe atıf yaptığını, e, işaret ettiğini söylemek mümkün kürsün. Çünkü bu kararlarda yapılmadıysa, daha doğrusu bu başvurularda yapılmadıysa, e, önümüzde görü, göreceğimiz üç başvuruda da 18. maddeye ilişkin doğru bir e, değerlendirmeyi göremeyeceğimizi de delalet etmesi kürsün e, bu güzel sözleriyle oldukça değerli diye düşünüyorum. Dylan'ın ve Pink Floyd'un e, tüm dünya tarihinin hak savunuculuğu ve mücadele e, hak savunuculuğu mücadeles için ne anlama geldiği açık ve fakat seçilen şarkıların da e, atıf yapılan şarkıların da ayrılsı bir değere sahip olduğunu düşünüyorum. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ben uzun bir süre boyunca kendi sesimi duymuş oldum. Ee, ayrıca sizler tarafından e, programa çağırılmış olmak, e, bugün burada olmak benim için çok çok mutluluk verici bir şey. Ee, sizlerin değerlendirmelerini de duymaktan mutluluk duyuyorum. Ben çok teşekkür ediyorum, ee, bizi kırmadın. Kısa sürede bütün kararları okudum ve çok güzel bir sunum yaptın sevgili dediniz. Teşekkür ediyorum. Tabi bu arada Murat Aksoy'u alamadık. Murat Aksoy hakkında da e, salı günü e, karar çıktı, İnsan Hakları Mahkemesi'nden ama evet. o biraz tarihsiz. Onun heyetinde <gülüyor> e, Litvanyalı Yargıç yoktu. Evet. Böyle bir ilginç malefet şerhi e, yok kararında. Ama orada da 51 ve ve 10.fandeden ihlal var. Bir başka programda belki Murat Aksuay kararının da içerdiği özellikleri ele almakta ee, yarar görüyorum. Ee, ben sözü bahirmeye bırakıyorum. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Nefesini kesip e, dinledim. E, hangi müziği dinleyeceğimizi söylemedin e, sevgili Deniz. Ama e, sanıyorum e, bu wind, değil mi? Onu mu dinleyeceğiz? Evet, evet. Son karar verildim. De... E, de... orada, orada hakikaten senin de söylediğin gibi bu gerçekleri görmeyen kişilerle ilgili de şarkıda sözler var. Kaç defa bakacaksın ve kaç defa görmeyeceksin? Sen öğrenene kadar kaç ölüm olacak diyor. Aslında diyor kafanı çevirmene gerek yok sanıyorum. Cevabı zaten rüzgarda esiyor diyor. Siz ne kadar gizlerseniz gizleyin. Cevabı rüzgarda esiyor diyor. Benim de tercümesine bakıp anlamaya çalıştığım kadar şarkının özünde. Ee, geçen e, programda da e, yine e, bir parçasını dinlemiştik. Cennetin kapıları ile ilgili. E, dolayısıyla e, Pink Floyd gibi Bob Dylan'da Dünyadaki haksızlıklara, hukuksuzluklara, eşitsizliklere e, hatta küresel kirlenmeye karşı sesini e, duyurmuş, yükseltmiş şarkıcılardan, sanatçılardan biri. E, evet, e, bu, bu önemli insan hakları mahkemesi kararlarına da damgasını e, bu yargıç kanalıyla vurmuş. O zaman e, Bob Dylan'la programı kapatalım ve herkese e, yeni bir hukuk güvenlik programında buluşmak üzere hoşça kalın diyelim. E, Deniz Yazganlı'yı buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Açık Radyo'nun bu koşullarda program hazırlığını yapan bütün çalışanlarına ve artık bizim özel e, yardımcımız bize e, özellikle çok yardımda bulunan Selahattin arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet ben de herkese saygılarımı sunuyorum. Şarkı söylemeye devam. Gerçekleri görüyoruz. Gerçekleri söylemeye devam. Teşekkürler. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca